Bir şey daha var. Hazırlayan ve sunan Nuh Köklü. Herkese merhaba. 94.99 Açık Radyo'da bir şey daha var programındayız. Programımızın <gülüyor> bugünkü konuğu Muhammed Ceylani. Kendisi Sudanlı Manastere e, Bar restoranın işletmecisi. Kendisiyle Sudan hakkında, turizm hakkında, işte turist olarak İstanbul'u yaşamak hakkında ve müzik hakkında konuşacağız. Evet, biraz kendini tanıtarak başlayalım. Ondan sonra muhabbeti devam ederiz. E, tabii, macerarı olarak tanıtacağım kendim macer <gülüyor> <tamam. gülüyor> Aslında bir macera, e, Türkiye'ye gelişim bir maceraydı. Yani küçükten beri, e, 16-17 yaşından beri böyle e, macera yurt dışı, e, Hı -hı. yani Sudan'dan. ...yurt dışına çıkma macerası var bende. Ee, okul amacıyla, işte ben ilk çıktığımda okul amacıyla çıktım. Ee, oradan 17 yaşındayım zaten. Nereye gittin önce? Nereye gittim? İlk gittiğimde ben e, tıp <gülüyor> okuyordum. Hı hı. E, tip, yani tıp burs e, kazandım. Almanya'ya gittim. Berlin Üniversitesi'de bir üç hafta sadece kaldım. E, Tıbı sevmediğim için geri tabi ya tip için? Tabii tıp sevmediğim için... Hı hı. Ee, geri döndüm. Ee, araştırma halindeyim. Ondan sonra işte birkaç aydan sonra e, gene bir macera e, yaşamak istedim. Ee, Rusya'ya gittim, e, Mecaristan'a gittim, Bulgaristan'a gittim, İspanya'ya gittim, Hollanda'ya da gene tekrar gittim, İngiltere'ye gittim. Ee, gene döndüm. Ee, bütün e, bunlar herhalde hemen hemen bir altı e, ay içerisinde zaten dolaşım. O zaman çok küçüktüm. Yani 16, on 17 on yaşında gibi. Hatta o, orada e, çıkma yasağı falan var bizde. Sudanlı nesil. Tabii tabi. Yasağı. Yani ama burs. E, çünkü ben e, çok e, çok erkan başladım ben Hı -hı. E, okula. E, doğal olarak şey e, e, yaşım e, küçükken bitirdim e, lise. Ve onu kazandım. Burs kazandım. E, Onlara diyecek bir şeyler yok. <gülüyor> Çıkebilirsin. Şey Ondan sonra e, e, geri geldim ben. Süleyman. Acaba ben e, e, bulamadım. Yani benim istediğimi bulamadım hakikaten orada. Şimdi orada benim bir arkadaşlarım var. Biz zaten Türkiye hakkında çok e, tarihsel olarak e, orta okuldan Osmanlı tarihi çok fazla. Hı. Yoğun e, bir şekilde. E, biz okuyoruz zaten onu. Yani e, Türkiye hakkında bir sürü bilgim var. Ama yerleşen bir şey. Aklımda yerleşen bir şey. Ama nasıl bir şey? Onu canlı canlı görmek istiyorum. Ee, tarihteki Osmanlı ya dönük. Acaba e, aynı Türkiye e, Osmanlı'daki Türkiye mi? Yoksa çok modern bir hmm. Türkiye mi? Falan. Bizim bir arkadaşlarım var. Ee, onlarla işte tavsiye ediyorum. Ee, Muhammed'i tavsiye ediyorum size ve bir Galingor'un ee, okul, e, okullarda burada e, veya değişik bir toplum, e, e, sıcakkanlı. Hemen hemen bizim adetlerimiz e, hemen hemen aynı. Ve ben bir deneme yapayım, bir macera yapayım tekrar. <gülüyor> Uçtum İstanbul'a, İstanbul'da Ankara. Durak Bence Ankara. İstanbul'da Ankara'da. Tabii Ankara'da. Kaç yıl oldu bu? Ee, ha, şimdi hemen hemen 11 sene. 11 sene önce. Tabii. De, 89'da. 89'da İstanbul'da fazla kalmadım. Bir hafta, ondan sonra Ankara'ya uçtum. Maceram var iki buçuk sene. O da e, Türkçe öğrenmeye başladım. İlk onda Türk, e, Türkçe kursu ya bende dillerde e, Ankara Üniversitesi. Sonrası e, Bilken Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği kazandım. E, ama doğrusu e, Ankara biraz e, şey geldi. Ee, benim hayat tarzıma e, uymayan bir şehire. Evet, bir biraz kendi daha kendimi, daha tabii, kapalı tabii, falan. Tabii. O yüzden oradan bir de da fazla e, beni uğraştırdı. Benim beynimi fazla. Çünkü e, benim tarzıma uymayan. Çünkü ben yetiştim. Küçükten beri müzikle çok şeyim var. Çok e, ilgim var. E, ben dedim ben kaçayım. Galiba. Kaçtım İstanbul'a <gülüyor> geldim. <gülüyor> tabii e, e, büyük Metropolis City, e, onu e, kaçtım ve e, o günden bugüne işte İstanbul ve başka şehirler arasında Türkiye'deyim. Abi şeyi merak e, ediyorum, İstanbul'a ilk geldiğinde ne hissettin yani bu kent, şimdi sonuçta bir turistin dışarıdan bakması çok daha önemli. Biz içinde yaşadığımız için çok şeyi aslında göremiyoruz, kaçırıyoruz. Dışarıdan baktığın ilk izlenimin neydi yani ne gördün, insanlar nasıldı? Ya şimdi ilk geldiğimizde diyorsunuz sunuz ilk geldiğimde İstanbul'da İstanbul mı ilk geldi yani? Şimdi ben ya da Ankara'dan döndükten sonra biraz da tercihin İstanbul'la tutuktan sonra? Ya Türkiye genel olarak yani <gülüyor> benim Türkiye benim okudum yani benim beynimdeki benim okudum ve öğrendiğim şeyler Türkiye çok fazla tarihsel bir yani Osmanlıdan Osmanlı'dan kalma hı hı. bir tarihsel bir yabisi. ...olan bir ülke. Bunu geldiğimde hakikaten de gördüm. Yani ilk indiğimde zaten... E, ...ben hatırlıyorum... E, e, ...Aksaray... E, f, ...Fatih yakında... ...bir otel kaldı. Hı hı. Ve oradan zaten... E, ...havaalanından oradan, e, oraya gelirken... E, e, ...yani benim beynimdeki şey zaten... E, ...tamamen e, doğru. İstanbul öyle bir... iski e, bir e, tarihi... ...çok değerli bir tarihi bir yer... Aynı bize anlatıldı gibi ama o sonrası var tabii bunu. Anlatılacak hı hı. çok şey var tabii. Ee, İstanbul e, böyle ben gördüm. İnsanları çok sıcak. Yani ilk geldiğimizde hemen hemen sanki e, ben Sudan'dan geldim ama e, e, sanki Sudan'a iki bulundu gibi bana geldi. Yani hiç yabancı hissetmedim. O yüzden ben zaten kaldım. Hı hı. Yoksa bir sürü yerde dolaştım. Biraz yabancılık ben gördüm kendi ee, dedim bir maceraya yaşayayım. Bakayım acaba e, e, sebebilecek miyim burada? E, hakikaten de e, Bizde bir şey var. E, sonra duyduk. İstanbul'un e, suyundan veya simitinden yiyen veya içen. Bir daha e, ayrılamıyor. Var. Ayrılamıyor falan böyle. <gülüyor> evet şimdi o zaman e, biz Sudan şarkısını yiyelim. Mambu On, Sudani. Mambu Sudani. Mambu Sudani, Selamat'in şarkısı. Daha önce zaten Türkiye'den gelişi var. Selamat Burası. iki sene önce falan tabii, gelmişti. Tabii. Bir sene önce. Geçen yaza doğru gelmiş. Türkiye'de. Bu şarkının bir özelliği var mı? bu şey Mambu Sudani. Ee. Mambu, bir karayip e, stili Sudan. E, ya Doğruf Şöyle ülkesi. şöyle bir şey var. Selamat'in yaptığı ritim e, Nubi. E, hı hı. Nubi ritim. Şu anda Mahmut Fadullah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 Iı, müziğin sembolleri var ve çok ıı, hoş bir dinleyebiliriz. Tamam. Bunu dinleyelim ondan sonra bu müzik zeni konuşalım. Ee, Salamat'tan Mambo Sudan'ı dinleyelim. Sıra devam. <gülüyor> Evet Salamat'tan Mambo el Sudan'ı dinledik. Ee, şey, merak ettiğim bir şey var mesela bu şarkıdan yola çıkarak. Ee, aslında Sudan müziği ama tam da Sudan değil. Tabii. Böyle biraz kültürel karmaşa gibi. Mesela bir Hı. örnek vereceğim. Tarap diye müzik var. Bu evet. Zanzibar'ın müziği. Evet. Ama bütün Kuzey Afrika'yı etkiliyor. Evet. Hatta bir şekilde bir uzantısı şeye doğru gidiyor. Hmm, Karayiple doğru. Karayip'e kadar doğru. İşte oluyor. bu şey nasıl oluyor? Yani biraz da müziğin içinde olan bir insansın şimdi dediğim gibi Selamati <gülüyor> yani çıkardığı albüm zaten şeyi karışımından çıkan. Yani Nubia eee Nubia, Nubia, Nubia ritim Nubia biliyorsunuz. Hı hı. onun müzik Nubia müziği biraz yeryüzünden kaybolmuş gibi gözüküyor. Evet, öyle bir şey çıktı fikri çıktı. Ben kendisiyle görüştüm zaten geldiğinde burada. Neden böyle bir şey düşündünüz? Onun nübien ritimleri çok tarla uzarı tar uzeri ve her bütün müziklerle bütünleşebilecek bir müzik evet. yani diye bir bize bir şey söyledi. Bunun üzerinde eee Nubia, Kuzey Afrika, Nubia zaten e, hem e, Güney Mısır'da kalan hmm. hem Kuzey Sudan'da. Kuzey Sudan Güney Mısır. Evet. Güney Şimdi Mısır. Şimdi Mısır'ın e, Mısır'daki ritimler Darabukka daha fazla Hı -hı. şey var ve e, Nubia'daki e, ritimler Tar daha fazla. Darabukka Tar Mahmut Fadul zaten Tar e, çok ünlü e, bir Sanatçı ve çok harika albümleri zaten var. Bunlarla birlikte bu e, rojeyi geliştirip bütün Kuzey Afrika. E şimdi bu e, e, gördüğünüz ama mesela şey var. E, Mendelin var. Mendelin'in e, <gülüyor> e, e, Evet. evet. <gülüyor> Onun e, e, Kuzey, Sudan, Kuzey Doğu Kuzey. Sudan'da bir kabile var. Onun uzantısı Taymana e kadar var. Evet, Onu, orada. Bir tek o kabile kullanıyor bu e, şey e, müzik ritimleri. Onu da mesela e, Ghana aldılar onlar. Yani öyle bir e, karışım ama bir hoş karışım. Ya evet. şey gibi mi? <gülüyor> ya yani, kökeni çok eskilere bağlı olan müzikler evet. hâlâ özellikle mesela evet. Zouk var. Bu e, o Kuzey Afrika'nın biraz Zimbabwe, Zambiya'nın müzik kültürü. Ama böyle hala o ritimlerini falan çok ayrıksız falan tamamen işte. Yani işte bir şekilde latinle de kullanıyoruz. ritimlerin ritimlerini, soka falan işte aslında ondan kaynaklanıyor ama. Hala kendini koruyabiliyor. Mesela hep Sudan etnomüzikologlar şeye gidiyor enteresan. Sudan'a gidiyor araştırma için. Yani biraz böyle hala kendini koruyabildiği için de gidiyor. Tabii zaten müzik tarihinde e, Afrika'dan e, yola çıkarak e, şimdi bir sürü ritimler var. Mesela hı hı. zulu, zulu, zulu şey var, ritimleri var. Bunların hepsi dram o zarindaki ritimlara yolaşır. Şimdi Latince gördüğümüz zaman daha fazla dram var zaten evet. orada. Kar Karaib geldiğimiz zaman o Afro ritimleri regi reggae, Afro Reggae'de. ritimler. Oradan da yola çıkan, hı hı. drum üzerinden çıkan. Bir tek sağlığa gelişen şey bas olsun, gitar olsun. Onların altyabisi hepsi afro ritiminden gelen bir şey. Bunun şu anda neden acaba bunu? Çünkü tarihsel, müzik tarihsel şey Afrika'daki kabileler müzik onların geleneklerinde bir e, ...sabah kalktığın zaman bir kahvaltı ihtiyacım hissettiğin Hı -hı. gibi bir şey. Evet. Yani e, çok enteresan bir şey. Yani her gün yar dans etmezse... E, sen bir tabi e, Tabii, bir değil. eksiklik. O da e, e, işte... E, ...bazı insanlar diyorlar ki işte savaş tan yani çıkan... ...çok fazla savaş var kebirli arasında. Onun da hazırlık, her gün hazırlık Hı -hı. aşamasında diye. E, onlar da, o da yanlış bir şey. Bunlar tam yaşam e, tarzı, kaynaklanan bir şey. O insanlar çok doğal. Hı -hı. Doğal bir şekilde. E, bunu e, e, sabah ten akşama e, böyle dans e, ritimleriyle yaşayan bir... Yani bunu e, kabileler arasında çok fark var. Yani şimdi Zul var, bizde Denka var. Mesela şeyde Sudan, Güney Sudan çok maşhur e, bir iki kabile. Sen Denka kabilesinden. Hayır ben e, değilim. Ben e, Güney e, Sudan'daki diyorum. ben bahsediyorum. Ben orta. Orta Sudan. Orta Sudan. Başkentinde. Yani, yani, evet. Yani Cuanlarinde. Evet. Şimdi o kabileler e, tabii bunlar çok eski dayanıklı bir ritimler. E, bence bütün müzikler e, onda oradan yola çıkarak işte Karayiplere de. Giden Hı -hı. bir ritim. Oradan Latin gitti. Latin hip hop şu andaki hip hop ritimleri zaten oradan çıkan. Hip hop'un zaten regidan çalınan bir e, ritimleri. Onu da ritimleri. E, alt, regginin ragamorfinden alınan bir ritimleri geliştirip e, e, değişik bir e, e, bir tarza e, sok. Bu da e, değişik e, bir tarza dediğimiz. E, e, şu anda e, bunların hepsi yani sonuçta bir e, şey var. E, Afrikalı bunu onu gelmekse aslında daha daha geniş bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Aldım. Ya da... peki şey Regi biraz şey mi oldu? Yani çok kristalize oldu yani sonra Afro, Afrika ritimlerinin işte su yüzüne çıktı gibi bir şey aslında. Yani değişik tarzdan popülerleşmesini biraz... ...yani herkes sana tanınmasını sağlayan bir tarz dolayısıyla... ...diyebiliriz değil mi? O da, da çok hoş. Bir tane Öyle örnek dinleyelim... ...ondan sonra onun üzerinden ya, tabii, konuşabiliriz. Tabii. Evet Asfalt'tan Şahin'i dinliyoruz. Herkesin bildiği bir ilgi parçası. Tabii. Sonra da konuşmaya devam <gülüyor> I'm Evet, 94.9 açıkladığı bir şey daha var. Programım devam ediyor. Şimdi Asvat nedir? Yani bir müjde vermek istiyorum zaten. Hı hı. Ee, çok kısa bir zamanda e, e, Asvat e, e, geri gelecek Türkiye. Biz getiriyoruz. Manastır'da regi Festivali katılacak. Hı hı. Ee, onun hemen hemen bir buçuk ay sonra insanlar o bir buçuk aya kadar dayanması, dayanmaları dayanması gerekiyor. Tabii çok yani çok güçlü bir program olacak. E, regi festivali biz e, e, onu yani o yola çıkar. Her yerde festival var. Caz e, olsun. E, blues var. E, ama e, regi dinleyiciler Türkiye'de. Hı hı. Biz zaten yıllarca e, yani hemen hemen e, benim e, daha arkadaşlarım oncadan. Regiye çok e, burada e, Türkiye'ye getirmek, e, insanlara sevdirmek Böyle bir çalışmalar oldu zaten bu müziği. Yani ithal etmek. E, şu anda çok dinleyicisi var. Hı -hı. Ve inanılmaz bir kitle var. E, ama e, mahrum kaldı yani. Öyle bir e, festival. E, çok düşündük bunu. E, onlar hakket hak yoller böyle bir şey. buraya Buradaki dinleyenler böyle bir takım mekanlar da işte dinlenen parçalardan e, ibaret kalmış değil mi? Pupas vardı. Ortaköy'de Dabay var. Ketiba evet. vardı. Şimdi evet. manastır var. Evet. Bir de sen içindeydin hepsinin içinde değil mi? Ben e, içindeyim derken uzaktan bire gene e, içindeyiz yani hepsi zaten iş, e, o mekanlar işletenleri zaten arkadaşlarımız birlikte zaten böyle bir e, burucular e, içinde girdik. E, ama benim e, amacım daha büyük böyle bir e, kitle daha büyük yani regi şu anda artık CD'den dinlemek veya DJ sadiye müziği dinlemek, biraz e, genişletmek lazım. E, i̇nsanlara, de, e, o, insan, o CD'deki, o Rikod'daki insanı görmeleri gerekiyor Hı -hı. bence. Çünkü e, bir sürü değişik müziklerdeki e, tarzdaki müzik e, tarzdaki insanlar görebiliyorlar. E, Rock olsun, caz e, e, olsun. Bir tekreki çok Hı. az ve çok nadir. E, biz bunu artık bundan sonra hep sürekli bizim bu hocamız işte Regi'nin bizim ünlü tanıdığımız ünlü artistleri hı hı. getirmeye keyret Şuraya gelmek istiyorum. <gülüyor> Senin müzikle alaka nasıl başladı? İşte Sudan'da dinlemişsin işte, neler dinledin? <gülüyor> yani şimdi, şimdi e, çok, çok, uz, şey çok uzun bir hikaye. <gülüyor> çok uzun bir hikaye. Şimdi benim müzik de küçük tam biri bir ee, bir havas gibi falan ee, yani küçüktan beri benim hep bu okmanla dolaşan bir, <gülüyor> bir insanım ee, e, sürekli e, küçüktan e, okul partilarda e, hep sürekli bir şeyler düzenleyelim diye ben hep oradayım şimdi o, o yoldan çıkarak gerçekten bir sevda yani kaptırdım kendimi müziği ee, diyecek başka bir şey yok. Yani benim ilgim küçükten başladı ve şimdiye kadar geldi. Ee, yani yeniden başladı bir şey değil yani bu. Bu çok e, derin bir şey. Yani şu anda ben müzik olmadığı yerde veya e, müzik olmadığı bir günde gerçekten ben zor. Veya müzik olmadığı bir işte yapmıyorum, yapamam ya. Ya yani. yani şimdi bir ofiste oturup herhangi bir şey yapamam. O e, oradan. Oradan yola çıkarak geldik zaten. Şunu merak ediyorum mesela <gülüyor> tanıdığım bütün Sudan, Sudanlılar işte Afrikalılar <gülüyor> bir şekilde aslında şey e, Regi dinliyorlar. Yani bu çok doğal bir şeymiş gibi ya sonuçta sanki e, başka bir şey dinlenmemiş bir kadermiş gibi. Yani bir tuhaf bir ilişki var sanki. Zannetmiyorum aslında bunu. Yani mesela ee... tersi bir şey düşünüyorum mesela Bob Marley'in Etiyopya ilişkisi. Bildiğim bir ilişki var. Rastafane'nin kökenisi de işte Etiyopya'da düşünüyorum. Belki onlarla evet. alakalı olabilir mi? Ya şimdi e, ondan olabilir. E, büyük e, yani büyük et, etkinliği var herhalde. Onu. Doğru söyledim değil mi? Hı -hı. Evet, etkinliği var. Şey, tabii. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> olabilir ama e, yani Rob <gülüyor> Marley'nin e, o zamandaki e, şimdi iski hikayelere yer dönersek veya bir e, bir savaş yani böyle bir savaş amacı değil bir barış evet. şey dünyada bir barış İstanbul'u yaratmak istedik şimdi doğal olarak Afrika kukenli ülkeler veya siyahi insanlar veya bizim tarihsel anlamda gördüğümüz zaman veya bir şeyleri var acı çektikleri hı hı. şimdi barışçı bir insan kendi milletlerinden çıkan bir insan böyle bir bir şey çıkardı anda e, hemen hemen o duygusal an işi şey zaten çıkıyor. İlla ki ister istemez e, sevecek bir şey. Regi bence oradan yola çıktı. Ama e, son yıllara doğru bu bir batlama oldu. regi üzerinde. Hı -hı. Tarzlar değişti. İşte Raga çıktı. Reggae'den e, geliştirme oldu. Yani Roots. Zaten bu babam Roots'tan başladı. Roots çok e, cool. ...dinlenebilecek bir müzik ee, Ama daha ki vrak... ...daha hayat şu andaki... ...hayat içindekiler... ...yansıtacak... ...şarkılar çıktı. Ee, o da mesela Şaghi gibi... Ee, ...Aswad gibi... ...Çaka gibi... Hı -hı. ...bir sürü artistler. Bunlar bence şu anda bir eğlence. Hı -hı. Yani çok... ...dinlenebilecek... ...dans edebilecek... Ee, ...bir müzik... ...o şu anda gerçekten... E, ...batıda bile... ...çok e, dünyada... E, regi şu anda hitte... ...yani hı hı. number one'a... doğru gidiyor... ...peki şeyle... <gülüyor> mesela önce sevdin ya... ...yani daha kıvrak... ...yani işte Roots gibi daha cool değil de... ...daha kıvrak olduğu için regit tutuyor... ...şey ilişkisi nasıl... ...yani sana bizzat regi <gülüyor> sevdiğin için bilirsin... ...yani dans etme isteğiyle o müzik dinleme, dinleme arası... ...ilişki nasıl... ...ya şunu demek istiyorum... Biraz karışık, Türkçe bir karışık oldu. Ben evet. özetleyeyim sana. Yani e, dans etmem gereken müziği dinledim mi diyorsun? Ya yani öyle mi diyor işte e, Sudanlar, Afrikalılar? Ya şimdi Böyle bir duygular mı? Şöyle bir şey var. E, e, aslında bizim e, Afrika, Afrika'da zaten dediğim gibi zaten yıllardan beri şey var. E, yani dansla yetişen bir insanlar. E, kültürde o öyle bir şey var oradan yola çıktığın zaman e, bunu e, zaten e, regida aniyekin müziği nerede? çünkü afro ritimiz zaten var hı hı. bizim hayatımız içinden bir şey o afro ile birlikte e, zaten bunu e, tamamlıyor zaten bunu e, bence de e, her müzikte dans edebilirsin yani Bob Marlin bazı da kendi kendine kaptırıp e, dans edebilirsin Dans illa ki e, çok büyük bir alanı yaratıp zıplamak değil. E, bence her hareket bir dans. Hı. Her müziğin kafa sallamak veya e, hoşuma giden bir e, gene bir göz e, gözle dans edebilirsin. Yani ondan yola çıkarak bizim insanlarımız e, o yüzden. Ya e, sanki de... şey gibi. Ya yani zenciler için bir avantaj. Yani basketbol ki hani. Şey ya, beyazlar basket, şey NBA ile mesela basket oynayamaz gibi. Ayrı mantık yani böyle dans etme avantajı Allah belki tam, avantajı Zaten öyle deniyor. Spor ve müzik. <gülüyor> yani bir tarzıсы bu. Evet, e, siyah siyah koku insanlara. E, yani bu e, nereden çıktı? Ben e, e, herhalde şey bizim dediğim gibi bizim yaşadığımız yaşamdan kaynaklanan Hı -hı. bir şey. Sporda veya bizim e, e, Allah vermiş e, e, bir enerji e, diyebilirsiniz. diye bilirsiniz. Komandosunu evet e, oradan şey yola çıkarak zaten öyle. Peki şeyi merak ediyorum işte İstanbul ve İstanbul'da işte senin işletim mekana gelenler ya da diğer regic alan mekânlara girdiler. E, onlar şey yatkın mı? denebilir mi? Yani Regim'de dans etmeye o kültüre bir yakınlık var mı? Öyle bir şey gözlemleyebiliyor musun? E, buradaki vatandaşlar. Buradaki yani sonuçta yani, Türkiye vatandaşları. Tarvın'ın dans etme kalbeti e, vermedi Beyazlar için. Ya ben, bizim izlemimiz, izlenimlerimiz şöyle oldu. Hakikaten de e, e, tam yani tam e, yani tam anlamda büyük bir kitle var. Hı hı. Hem bu müziğin ritimleri olsun, dansları olsun, sözleri de olsun. Ayrı ayrı çeşitli bir kitle var. Ve hı hı. şey yani bu çok bir gelişme, büyük bir gelişme. Çünkü farklı bir kültürden gelen bir hı hı. müzik. O da e, oradan zaten civilizasyon. Yani e, e, yani halklar arasında hatta eğer e, birbirlerini e, görmeyip bile bu müziği bile e, yaşamak Türkiye'de regi dinlemek e, regi dans etmek hı hı. E, ritmi anlamak, sözleri anlamak gene e, bir e, bu e, Türkiye'deki yeni e, generasyonun ee, ne kadar geliş e, teni zaten e, fark ediliyor. Evet. Ya dolayısıyla Regi Festivali de bu potansiyelin üzerine oturuyor herhalde değil tabii, mi? Tabii tabii. zaten e, ya çünkü Regi Festivali öyle bir potansiyel olmadan zaten yapılmaz. Hı hı. Nereye yani, getirmeyi düşünüyorsunuz? Şu andaki kim e, bağlantılarımızda çok e, yani okey aldığımız, iki sevdiğimiz bir sanatçı var. Birisi Aswad zaten tanıyor. ve hı hı, e, Şimdi ikinci bir bomba o aslında. Maxi Bress Maxi gelecek. Bress. gelecek. Maxi Bress gelecek. E, Şagi ile bir albümü var zaten. E, Bombastri zaten şey. Ve e, bunun haricinde e, Triki e, var. Şu anda zaten e, dünya turnuvasında. E, ve... E, Afrika'nın herçarjı diye e, e, yani yani yani çıkan bir e, yani listeleri zorlayan bir Hı -hı. grup var e, ve haricinden bir e, üç tane e, alt ybi e, bir e, regi grubu gana e, onu yani hemen hemen 6 e, yedi Daha grup olacak. olacak. E, şimdiden hazırlıklar zaten başladı Anladım. görüşmeler. Peki bunun şerefine bir Chek O dinleyelim. Tabii, tabii Hemen bir regi. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> I girl, like If I ever tell you about only say I don't know what I Face jackass, pretty face and character, them they kind of living can't for me. them they kind of living can't pretty, you face pretty, but your character dirty. Girl, too flirty, flirty. You want to dump dick and also And when you find your mistake, you're about just you. sorry, sorry, sorry. Come when she when she jam. She know about life. Any light, then if you're testing ragga girl, you're going to get killed, girl, keep wait. 'Cause you a crumb, crumb, crumb. Any little bit me talk, I hit me DJ, girl, come out. Uh, because you now shout out uh, when you hear them ragga muffin, you jump and shout, don't touch me gate. Uh, you're not brave, me. What a pretty car, creating straight with your underwear from me. Your pretty face and bad character, them the kind of. and dirty, tell you just a half, too flirty, flirty, you run to thumbtick, and so hurry, and when you find your mistake, you tap out, you're sorry, sorry, sorry, I'm no, every maker, now that you're this girl, and Evet, Çekodemos denedik. Şarkı evet. ismiydi? Murders. Murders. Yani Murders. Mersiz, Murders. Evet. Peki, e, regi festival yapılacak. Başka neler yapıyorsunuz? Ne Şu anda Manastır'da zaten World Music Club. Manastır'ın e, e, İstanbul Sanat Merkezi'nin teresinde bir yer. Çok e, 200 senelik bir manastır, eski bir manastır. Ben o, ufak e, böyle bir, tanı, e, ins, e, bir tanıtım yapayım size bu e, e, bu şu anda terasındayız bizim yazdığımızı açtık ve hemen hemen 1200 kişi alan bir yer. Hı hı. E, restoranımız da var restoranı çok değişik bir egzotik menüler falan bizde bir falafel var falafel, falafel o, o Güzey Afrika ve ortodakı Ortodoğu'da. e, sebzeden yapılmış bir kofte o da çok e, enteresan insanlar e, Biraz uh, acı. O şey sevilen bir şey. Bunun haricinden uh, bizim World Music uh, Club uh, manastırı şey. Şu, şu anda bu sırada bizim bir sürü konserlerimiz var. Hı -hı. Alternatif müzik üzerinde uh, replikas var uh, mesela. Uh, Ayrıyeten uh, yurt dışından bir hafta önce active forest Force, yani. uh, world DJs. Zaten Beremilio's Berkusyon şu e, yapmış çok muhteşem e, bir şekilde. E, bizim şu anda yaptığımız e, e, Manastır'daki e, İstanbul Sanat Merkezi Manastır'daki o, o yer hem tarihi bir yer hem çok değerli bir yer. Bunun içinde çok değerli bir şeyler arayabilmesi gerekiyor. Çünkü baktığımızda bazı ya e, bulunan İstanbul'daki e, gece e, hayatında veya ee, müzik İstanbul'daki müziklerde çok fazla alternatif olmayan çok fazla olmayan e, onu o alternatiflere biz atmak istiyoruz. Ve hı hı. biz e, o alternatiflerden biriyiz. Ee, bizim burucalarımız bu. Ee, şu anda yaptığımız e, Manasır'daki e, burucalar bu yoldan çıkarak zaten yapıyoruz. programımıza senin bahsettiklerinin yola çıkarak şöyle bir şey aklıma geldi. E, tam mana mesela replikası çok tipik bir örnek. ya Bunlar klasik anlamda bir müzik grubu demek mümkün değil aslında. Biraz da performans gösteren, yani değişik türleri bir arada getiren. Biraz ufku geniş mesela zen çıkıyordu Babazula çıkıyordu. Babazula olarak çıkıyordu. Bir, bir ateş dansı şov vardı. Performansı da evet, olan bir. Evet, evet. Yani performa, performans bir yer, performans e, bir yer. E, çok ilginç, Ben e, insanlara zaten e, belki e, yavaş yavaş tanınmaya başladı. E, ama e, çok kısa bir süre içerisinde e, bizim istediğimizi e, e, çok e, güzel bir borcalar, insanlara sonra hı hı. E, bilmek. E, herkese davet ediyoruz zaten e, hemen hemen e, tarla başının durağının hemen yanında hı hı. E, tereste. Ve çok muhteşem bir yer. Yani bunu hak ediyor yani böyle bir yer. Peki şeye girelim. E, kendi mekanın var. İşte belli bir müzik türü var. Belli bir e, eğilim yansıtıyorsun. E, dışarıda çıkıyorsun. Yani diğer barlara işte eğlenece evlenen falan gidiyorsun. Oradaki tablolar yani müzik açısından yani bileyim, insan tablosu açısından insan e, profil açısından neler söyleyebilsin onların için? E, aslında biz ilk geldiğimizde ilk geldiğimizde Burada gerçekten belli bir... yani Mesela sadece pop müziği çalınıyor. Ben ilk Türkiye'ye geldiğimde. Ve popiler sadece müziklerde. Ama şimdi ben... E, mesela e, manastırdan çıktığım zaman Babilona gitmeye severim. Çünkü çok e, değişik alternatif müzikler çalınan bir yer. Hı hı. Şimdi insanlar sadece ben bir... E, Türkçe'de bir, şöyle bir şey. Ben bir gobek atmak e, amacıyla falan gitmek. Tense... Hakikaten tam anlamında ben o müziği dinlemek e, ve e, orada bir zevk kalmak diye Hı -hı. bir şey. Bu çok hoş bir şey. Benim gördüğüm, izlediğim e, e, bazı yerlerde e, şu anda bir değişim var. Hı -hı. E, tam anlamda insanlar e, belli bir tarza e, değişik bir tarzda rock istersen Hı -hı. bulursun. İşte bluz istediğin zamanda gidersin bulursun. E, jazz olsa bunu bu da e, İstanbul'daki şu andaki gece hayatında veya müzik hayatında gerçekten bir değişim var. Bunu ben ben görüyorum. Peki şöyle bir şey ya yani mesela demek istediğim biraz şu Babilon gibi mesela club tarzı bir de e, biraz biraz müzik dinlemeye girecek yer denen yer az gibi geliyor bana. Bu tabii benim dışarıdan gördüğüm şey. Ya yani rahat dinlemeye gidersin, yanında bir an içersin işte. Şimdi bizim gidersin. zaten istediğimiz bu. Yani e, şu anda bu tür mekanlar da sayılı bir mekanlar. Yani ben hemen hemen e, şu anda e, benim söylediğim şey İstanbul'da hemen hemen bir iki üç tane diyebiliriz. Hı hı. Üç tane bir yer diyebiliriz. Bunu e, çoğalması gerekiyor. Yani e, iki üç tane e, iki üç yer e, bence çok yazık ediliyor. 20 milyon. İstanbul'a çıkan, giren, hemen hemen ulaşan bir rakam. Hı hı. Ve binlerce insan gece değişik bir şey istiyor. Alternatif mekanları çok az. Yani ben buldum şu anda Taksim'de alternatif mekanları, alternatif müziği çalan, değişik böyle bir müziği çalan, çok az. Biz o alternatif yerlerden biriyiz veliye diyorum. Anladım. Evet bir şey daha var programımda açık radyoda. Bugün Muhammed Celalani'yi konuk ettik. Kendisiyle biraz İstanbul'un gece hayatı, biraz regi ağırlık olmak üzere müzik üzerine konuştuk. Kendisi manastır eee İstiklal Caddesi'nde tarihi başı duran hemen üstündeki manastırın işletmecisi ve bir de sen hazırlayan herhalde manastırın. Evet, manastır bir İstanbul var. Bu e, Kandilli Müzesi'yiz. E, her şey bize Kandi ait bize. Hı -hı. Bir böyle ruhunu var. yansıtıyor gibi diyebilir miyiz? Yani böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani, bu... yani şöyle her ritimden bir şeyler aldık. Hı -hı. Çünkü biz World, e, müz, World Music Club World Music Club bir şey. Reggae çalınıyor. Tekno şeyi de bile var orada. Evet. Underground de var. Hip Hop altıya bir şey evet. var. Ve öyle e, böyle bir hoş bir şekilde. Dolayısıyla bizleri... kestirmeden manastır evet. nasıl bir yer olduğunu evet. merak edenler için de bir Kıyamız var Müzik dinliyoruz Tabii. ve bir müzikle ka e hoşça kal diyelim. Tabi. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Evet, Teşekkürler. Evet, manastırın azabı seni dinliyoruz.